<gülüyor> Ebu Hureyri Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet olunmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir Ebu Hureyri Radyoğlu'nun şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elime aldı ve Allah Celle Celaluhu cumartesi günü toprağı yarattı Pazar günü de topraktaki dağları Pazartesi ağaçları, salı günü de çirkin şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı Perşembe gününde hareketli canlıları, hayvanları yeryüzüne yağdı, yaydı. Adem'i aleyhisselamı da Cuma günü ikindiden sonra yarattı. Diğer mahlukatı da ikindiden geceye kadar günün son saatlerinde yarattı. Evet. Ebu Süleyman Halit Bin Bellit radyolarını şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhakkak muta günü elimde 9 kılıç kırıldı. Elimde geniş ağızlı Yemen kılıcından başkası kalmamıştı. Amr bin -an -r -an -r -resulullah aleyhi ve R.S. şöyle buyururken eşitliği rivayet edilmiştir. Hakim hükmedeceği zaman içtihat eder ve hükmünde isabet ederse onun için iki ecir vardır. İhtiyac eder, hata ederse onun için bir ecir vardır. Hz. Ayşe R.S. rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıtma hastalığı cehennem hararetindendir, onu su ile soğutunuz. Hazreti Ayşe Radyoğlu'nun rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse onun yerine velisi tutsun hmm, Bak bu da bir şey Av Af bin Malik bin Tüfel rivayet etmiştir. Hazreti Ayşe Radyoğlu'nun bir satış veya verdiği bir bağış konusunda yeğeni Abdullah bin Zübeyir'in ''Vallahi Ayşe bundan kaçınır veya ben ben onu bundan men ederim'' dediği kendisine anlatılınca Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi, onlar evet dediler. Hazreti Ayşe onu Allah için üzerime nezir olsun ben ile ebedi olarak konuşmayacağım dedi. Hüsnük mette uzayınca evine yüzey Hazreti Ayşe'yi aracılar gönderdiyse Hazreti Ayşe hayır vallahi onun için hiçbir arayıcı kesinlikle kabul edemem nezinden hanis olamam cevabını verdi. Hazreti Ayşe'nin dargın durması ve aracı kabul etmemesi uzayınca Abdullah Misfer bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved ile konuşup onlara Allah aşkına beni Ayşe'nin yanına götürün der onunla benim ilgisini kesmeyi etmesi helal olmaz dedi. Onun üzerine Misfer ve Abdurrahman ibnü Zübeyr yanlarına alarak Hazreti Ayşe'nin evine yöneldiler. Hazreti Ayşe'den izin alarak selam verdiler ve girebilir miyiz dediler. Hazreti Ayşe giriniz dedi. Onlar hepimiz mi dediler? Hazreti Ayşe evet hepiniz dedi. Hazreti Ayşe'nin bizlerin onlarla beraber olduğunu bilmiyordu. İçeri girdikleri zaman İbnü Zeyd'i terdin arkasına girdi. Teyzesi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anhu boynuna sarılıp ve ağlayıp ant vermeye başladı. Mısır ve Abdurrahman'dan Allah aşkına onunla muhakkak konuşmasını, özrünü kabul etmesini ve Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem küs durmayı yasaklayarak bir Müslümanın kardeşine üç günden ziyade terk etmesini helal olmaz dediğini söylediler. Hazreti Ayşe'ye hatırlatma baskıyı çoğaltın. Hazreti Ayşe Rabbullah anhu Misver ve Abdurrahman Misfer ve Abdurrahman'ın neziri hatırlatarak ağlamaya başladı ve ben nezrettim, nezir şiddetlidir dedi. Sonunda onların devamlı ısrarları üzerine İbnüzi Bey ile konuştu ve bu nezirden dolayı kırk bile azad etti. Hazreti Ayşe sonra nezirini hatırlayıp ağlardı. Öyle ki göz yaşları başörtüsünü ıslatırdı. Ukma bin Amir'den Radyoğlu'nun rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl aradan sonra Uğut şeytilerin ziyarete çıktı. Dirilere ve ölülere veda eder gibi onlara namaz kıldı ve sonra minber'e çıktı ve ben sizinle hayrette en önce paranızın ve sizin için hazırlıkta bulunacağım şüphesiz bana havuzda kavuşacaksınız. Ben şu makamımda Kevser havuzunu görüyorum. Agah olun ben sizin benden sonra şirkete düşeceğinizden korkmuyorum. Fakat ben... Dünya hırsıyla çekişerek imtiyaz peşinde olmanızdan korkarım buyurdu. Ukbe Radyoğlu'nun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in minber üzerinde en son görüştüm, görüşüm bu oldu demiştir. Ebu Zert Amr bin Ahtab el-Ensar Radyoğlu'nun şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı ve min minbere çıktı. Öğleye kadar bize hutbe verdi, minberden inip namaz kıldı. Sonra yine minbere çıkıp ikinin namazına kadar hutbe verdi. Tekrar inip namaz kıldırdıktan sonra minbere çıkıp güneş batıncaya kadar hutbesine devam etti. Bize olmuş ve olacaklardan haber verdi ve bizim en çok alim olanımız Kur'an-ı Kerim'i en ziyade hıfz edenimizdir demiştir. Hz. Aşer Radyoğlu'nun şöyle dedi rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a itaat etmek üzere nezir ederse inat, itaat etsin. Allah'a asi olmayana nezeden sakın asi olmasın evet haram olan bir şey için yani Ümmet-i Şerik'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zehirli ve zararlı olan büyük bir kertenkele'yi öldürmeyi emretmiş ve İbrahim aleyhisselam'ın, İbrahim aleyhisselam, İbrahim'in aleyhisselam'ın ateşine üflerdi buyurmuştur. E, hararetli bir üfleyiş demek ki. Kertenkele'nin hayırlı kullara zararı büyük olması sebebiyle öldürülmesi emredilmiştir bu hayvanın cürmü küçük olması sebebiyle Hz. İbrahim'in ateşini üfürmesinin tesiri yoktur ancak düşmanlığını ishar etmesi sebebiyle öldürülmesi emredilmiştir. Kertenkeleyi öldürmek misafdır şimdi bir dakika Ebu Hureyre Mergallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kim zehirli kertenkeleyi ilk darbede öldürürse onun için şu kadar hasene yazılır İkinci boruşta öldüren için birincinin aşağısına şu kadar sevap vardır. Üçüncü boruşta öldüren de ikincisinin aşağısına şu kadar hasane vardır. Ebu Hureyre Randallıhan demiştir ki rivayet etmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İsrailoğullarından bir adam Muha fakirleri sadaka vereceğim diye yemin ederek gece din evinden çıkıp sadakasını bir hırsızın eline koymuştuk. Sabah olunca halk vay filan hırsıza sadaka verilmiş böyle bir şey olur mu diye konuşlar. Sadaka veren kimse Allah'ın ham sana olsun dedi ve elbette tasadduk edeceğim diye yemin etti. Gece evinden sadakasıyla çıktığında yine bilmeyerek bir fahişenin eline verdi. Sabahleyin herkes vay bir fahişeye sadaka verilir mi olmaz böyle şey diye konuşlar. Sadaka veren kimse Allah'ım fahişeye verilen sadaka için sana hamd olsun dedi. Muhakkak sadaka vereceğim diye azmederek sadakasıyla evinden çıkıp bu defa bilmeden tesadüfi bir zengin eline verdi. Sabahleyin halk zengine sadaka vermiş olmaz böyle şey diye söylendiler. Sadaka veren kimse Allah'ım hırsıza fahişeyi zengine sadaka verdiğim için yalnız sana hamd ederim dedi. Sonra bu kimseye rüyasına şöyle müjdelendi. Allah sadakanı kabul etti. Hırsıza verdiğin sadakaya gelince ümit edilir ki bu sadaka sebebiyle hırsız ihtiyacını temin eder ve hırsızlıktan vazgeçerek iffetli bir hayata kavuşur. Fahişeyi verdiğin sadaka'yı gelince... Umulur ki bu sayede zinadan vazgeçer ve iffetini kazanır. zengine verdiğin sadaka ise olur ki o da senden ibret alır da bundan sonra senin gibi fakirlere Allah'ın bahşettiği imandan sadaka verir denildi. Süper. Ebu Hurayra'nın dolan şeyleri rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah ile beraber bir davet dedik sofraya getirilen etin kol tarafından bir parça Resulullah Sana vallahi ve önüne konuldu. Resulullah etin bu kısmından hoşlanırdı. Ondan bir lokma ön dişleriyle kopardı sonra şöyle buyurdu. Ben kıyamet günü bütün insanların efendisiyim. bilmiyor musun? Bilmiyor musunuz? diyerek şöyle devam etti. Allah Celle Celalî önce ve sonra gelmiş bütün insanları düz ve geniş bir alanda toplayacaktır ki onlara bakan kimse bütün mahşer halkını görebilecek seslenenin sesini duyabilecek güneş onlara yaklaşacak öyle ki mahşer halkının üzüntü ve sıkıntısını tahammül edilmeyecek noktaya ulaşacak bunun üzerine mahşer halkı birbirlerine başınıza gelen bu sıkıntıyı görmüyor musunuz kurtuluşumuz için Rabbinizi delalet edecek bir şefaatçi bulmak çaresini neden bakmıyorsunuz diyecekler bunun üzerine içlerinden bazısı bir kısmını haydi babanız Adem'e aleyhisselam'ı başvurunuz demesi üzerine mahşer halkı Adem Aleyhisselam'a gelerek Ey Adem sen insanlığın babasısın Allah seni kudret eliyle yarattı Sana ruhundan üşürdü melekleri emretti de secde ettiler Seni cennete yerleştirdi Bizim hakkımızda Rabbini şefaat eder misin İçinde bulunduğunuz hali Bize ulaşan durumu Görmüyor musun derler Adem Aleyhisselam Benim Rabbim Bugün öyle gazapla, gazaplanmıştır ki Şimdi değin böyle bir gazap etmemiş Bundan sonra da böyle bir gazap etmez Bir de Allah Celle Celaluhu Cennet meyvelerinden birini yemeyi yasaklamışken O yasak meyveden yiyip Allah'a ası olmuştu Nefsi nefsi nefsi Kendimi kurtarabilirsem bana yeter Siz başka bir şefaatçi bulunuz Nuh Aleyhisselam'a gidiniz diyecek Onlarda da Nuh Aleyhisselam'a giderek Ey Nuh sen yeryüzündeki insanlara gönderilen ilk peygambersin Cenab-ı Hak sana çok şükreden kul adını verdi İçinde bulunduğumuz bu zırabı, bize gelen bu durumu görmüyor musun? Bunun için Rabbini şefaat eder misin? Nuh bugün Rabbimin celal sıfatı öyle tecelli etmiştir ki şimdiye kadar benzeri görülmemiş ve bundan sonra da görünmeyecektir. Bir de ben kavmimin helaki için bedda etmiştim. Nefsi nefsi nefsi siz başkasına gidiniz İbrahim'e gidiniz der. İbrahim aleyhisselama gelerek ey İbrahim sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzünde onun dostlusun. Rabbine bizim için şefaat ile içinde bulunduğumuz hali ve başımıza gelen durumu görmüyor musun diyecekler. İbrahim aleyhisselam, Rabbim bugün öyle kazaklanmıştır ki şimdiye kadar benzeri görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir. Bir de ben futbolistleri susturmak için üç yerde yalan söylemiştim. Nefsim, nefsim, nefsim, siz benden başka şefaatçi arayınız, Musa aleyhisselama gidiniz diyecektir. Onlar da Musa aleyhisselama varıp, ''Ey Musa sen Allah'ın peygamberisin de Allah Celle Celaluhu'ya senin risale ve ve ile insanlar üzerinde fazileti kılmıştır. Rabbine hakkımızdan şefaatçi ol içine bulunduğumuz hali ve başımıza gelen durumu görmüyor musun?'' diyecekler Musa aleyhisselam onlara. ''Rabbim bugün öyle gazaplanmıştır ki bu ana değin ben bu ana değin benzeri görünmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir bir de ben katliğine emrolunmadığım bir adamı öldürdüm. Nefsim nefsim nefsimiz siz benden başka bir şefaatçi arayınız. İsa aleyhisselama gidiniz.'' diyecek. Onlar da İsa Aleyhisselam'a girerek ey İsa sen Allah'ın Resulü ve Allah tarafından Meryem'e ilka olunan kelimesi ve ruhusun ki Beşik'te çocukken insanlarla konuştun. Rabbine de hakkımıza şefaat et içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. İsa Aleyhisselam onlara Rabbim bugün öyle gazaplanmıştır ki bugüne kadar benzeri görünmemiş ve bundan sonra görünmeyecektir diyecek fakat belirli bir günahtan bahsetmeyecek. Nefsim nefsim nefsim siz başkasına gidiniz. Muhammed Aleyhisselam'a gidiniz diyecek bir diğer rivarette. Onlar da bana gelirler ve şöyle derler, Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusun. Allah Celle Celaluhu ve senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Bizim için Rabbine şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ben de arşın altına gelir, Rabbime secdeye varırım. Sonra secdede Allah benden önce hiçbir kimseye bildirmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Ben allah Teala'ya hamdü sena edeceğim. Sonra Allah Celle Celaluhu bana ey Muhammed başını kaldır. İşte dilediğim verilecek, şefaat et, kabul edilecektir buyurur. Ben de sezceden başımı kaldırarak ümmetimi kurtar, ümmetimi bana bağışla yarab diye ümmetim hakkında şefaat edeceğim. Cenab-ı Hak bana ya Muhammed ümmetinden hesap ve sorguya gerek olmayanları cennet kapılarının sağ kapısından cennete koy. Onlar cennetin bundan başka diğer kapılarından da diğerleriyle ortaktırlar buyurur da, buyurulur. Sonra Resulullah sallallahu ve sellem nefsim yedi kudretinde olan Nefsim i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki Cennet kapılarının iki kanadı arasında Mekke ile Bahreyn Veya Mekke ile Basra arası kadar geniştir buyurdu Şefaati uzma hadisi Büyük şefaat hadisi bu Kanka bu hadiste sadece Resulullah kendisinin seyit olduğunu bildirmiştir sadece bu hadiste seyit olduğunu bildirmiştir İbn, İbn Abbas şöyle dediği rivayet edilmiştir İbrahim aleyhisselam İsmail annesi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail ile birlikte Mekke'ye geldi Hacer ile İsmail Beyt-i Şerif yanında yüksek bir yerde ve zemzem kuyusunun üstüne büyük bir ağacın yanına bıraktı. Mekke'de o dönemde hiçbir kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu İbrahim Aleyhisselam, Hacer ile oğlunu burada bıraktı. Yanlarına hurma dolu bir torba ve içi su dolu bir kırba bıraktı. Sonra Hz. İbrahim Şam'a gitmek üzere oradan döndü. İsmail'in annesi Hacer de İbrahim Aleyhisselam'ı ardı sıra takip etti ve ey İbrahim bizi ünsiyet edecek kimse olmayan bu vadide bırakıp nereye gidiyorsun diyerek <gülüyor> üç defa tekrar etti. Hazreti İbrahim ona iltifat etmeyince Hacer ona bunu sana Allah mı emretti dedim. İbrahim evet dedi. Hacer o zaman Allah bizi zayi etmez korur dedi sonra döndü. İbrahim aleyhisselam Mekke'nin üst tarafında ve Hacer ile İsmail'in gözlerinden uzak olduğu seninye denilen yere varıncaya kadar ayrıldı. Yüzüne Beyt-i Şerif'e döndü sonra ellerini kaldırarak şu duaları okudu. Ey Rabbimiz ben soyumdan bir kısmının hürmeti vacip olan mukaddes evin yanına ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz insanların gönüllerini oraya meyletir, şükretmeleri için onları ürünlerle rızaklandır. İbrahim suresi 30. ayeti belirtti. İsmail'in ailesi İsmail emzirmeyi ve kırbadaki sudan içmeye başladı. Nihayet kırbadaki su tükendi. Hem Hacer ve hem de İsmail susadı. Hacer çocuğun suzluktan toprağa yuvarlandığını görünce yavrusunun bu acıklı durumuna üzülerek onun yanından kalkıp o yörede Kabe'ye en yakın dağ olan Safa Tepesini buldu. Ve bunun üzerine çıktı sonra vadiye karşı durup baktı. Bir kimseyi görebilir miyim diye ancak kimseyi göremedi. Bu sefer Safa tepesinden indi. Vadiye gelince ayağını çelmelemesin diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor bir işle karşılaşan bir insan tabriyle koştu. Sonunda vadiye geçip Merve'ye geldi. Orada biraz durdu ve birisini görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında yedi defa gidip geldi. <gülüyor> İbn Abbas diyor ki "Nevi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu işte bunun için Müslümanlar Safa ile Merve arasında say ederler. i̇bn Abbas devamlı şunları söyledi. Hacer, Merve üzerine çıktığında bir ses duydu ve kendi kendine hitap ederek ''Sus, iyi dinle'' dedi. Sonra dikkatle dinleyince bir önceki gibi bir daha işitti. Bunun üzerine Hacer, sesin geldiği yöne bakarak ''Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer sen bize yardım <gülüyor> edeceksen imdadımıza yetiş, bize yardım et'' dedi. Ve böyle deyince zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadı ile toprağa eşti. Zemzemi ortaya çıkardı. Hacer de hemen suyu etrafına çevirip havuz haline getiriyor. Bir taraftan da kırbasını doldurup, doldurmaya başlıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. i̇bn Abbas radallahu anı diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. O zemzemi kendi halinde bırakmış olsaydı veya suyu avuçlamasaydı şüphesiz zemzem akar bir ırmak olurdu buyurdu. <gülüyor> i̇bn Abbas sözlerine şöyle devam etti. Hacer suyu içti. Çocuğunu emzirdi. menekona şöyle dedi. Zayi olmaktan korkmayınız. Şüphesiz şurada Beytullah'ın yeri vardır. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Şüphesiz Allah Celle Celali o beytin ehlini zayi etmez. Beyt-i Şerif yeri tepe gibi yerden yüksekçe idi. Seller gelip sağ ve solundan almıştı. Hacer böyle bir haldeyken bir gün yanlarında cürhümden bir kafile veya bir aile uğradı. Bunlar kede yoluyla gelip Mekke'nin alt tarafında konakladılar. Cürmiler su başlarına dolaşan bir kuşu görünce muhakkak şu kuş su başlarına dolaşır durur. Halbuki bizim bilgimize göre bu vadede hiç su yoktur dediler. Hemen bir veya iki kişi gönderdiler. Baktılar ki su var derhal geri dönüp su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürmiler Mekke civarına geldiler. Oraya geldikleri zaman İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürmiler yanında mola vermemize izin verir misin dediler. Hacer evet ama suda mülkiyet hakkınız yoktur dedi. Onlar tamam dediler. İbn-i Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu olay İsmail'in İsmail anasının arzusuna uygun oldu. Çünkü o ünsiyet edeceği kimseleri arzuluyordu. Cürmiler oraya geldiler diğerlerinde de haber sardılar. Onlar da oraya geldiler. Sonunda onlar orada ev kurdular. Çocuk da gençlik çağına geldi. Cümilerden Arapça öğrendi. İsmail Cümilerin en çok beğendikleri ve sevdikleri bir genç idi. Blue Çağına gelince kendilerinden bir kız evlendirdiler. Bu arada İsmail'in anası öldü. İsmail evlendikten sonra İbrahim bıraktıklarını arayarak Mekke'ye geldi İsmail'i bulamadı. Hanımını sordu. Hanımı da bize rızık aramaya çıktı dedi. Diğer bir rivayette bizim için ava çıktı cevabını verdi. Sonra İbrahim ona durumlarından sonra İsmail'in hanımı biz fena bir durumdayız, zarlık ve sıkıntıdayız diye şikayette bulundu. İbrahim aleyhisselam kocan geldiği zaman ona selam söyle ve ona dedi ki kapısının eşiğini değiştirsin dedi ha, ayrılma emri geldi İsmail gelince bir şey duyar gibi oldu ve karısına size eve kimse geldi mi diye sordu o evet dedi bize böyle böyle yaşlı birisi geldi bize seni sordu ben de nereye gittiğini söyledim sonra bana geçimimizin nasıl olduğunu sordu ben de ona darda ve sıkıntıda olduğumuzu haber verdim İsmail peki sana bir şey tavsiye etti mi dedi o evet sana selamı ver ve kapısının eşini değiştirmeyi tavsiye etmemi sana iletmemi söyledi İsmail o babamdır Senden ayrılmamı emretmiş. Haydi ailene katıl deyip onu boşadı. Sonra cürmilerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim Allah'ın dilediği bir süre onlardan uzak kaldı. Sonra yine geldi. İsmail'i bulamadı. Hanımının yanına gelip İsmail'in nerede olduğunu sordu kadın da. Bize rızık aramaya çıktı dedi. İbrahim nasılsınız diye yaşaşlarından ve hallerinden sordu kadın. Hayır ve bu hayır ve bolluk içindeyim deyip Allah'a hamd etti. İbrahim yiyeceğiniz nedir dedi kadın cevabını verdi İbrahim içtiğiniz nedir diye sordu kadın su dedi bunun üzerine İbrahim ilahi bunlar için etlerde ve sularda bereket kıl buyurdu İbn Abbas şöyle der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o zamanlarda Mekke'de hububat yoktu eğer onların hububatları olsaydı herhalde onun içinde dua ederdi buyurdu İbn Abbas diyor ki İbrahim aleyhisselamın duası bereketli bereketli bereketiyledir ki Et ile su, Mekke'de başka yerlerde, Mekke'deki kadar hiç kimsenin sıhhatine uygun değildir. Bir diğer rivayette İbrahim aleyhisselam geldiği zaman İsmail'i dedi, karısı avlanmaya gitti dedi İbrahim'e. Yiyip içmez misiniz dedi İbrahim aleyhisselam, ne yer ne içersiniz dedi hanımı. Yiyeceğiniz ettir, içeceğimiz sudur dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım onlar için yiyeceklerini ve içeceklerini bereketli kıl diye dua etti. İbni Abbas der ki, Ebu Kalsım sallallahu aleyhi ve İbrahim'in aleyhisselam'ın duasını bereketlendir buyurdu. <gülüyor> İbrahim aleyhisselam İsmail Hanım'ına "Kocan gelince ona selam söyle ve ona kapısının eşini yerinde tutmasını emretle." İsmail'e gelince size "Eve geldi mi? Kese geldi mi?" diye sordu. Hanımı "Evet, bize görünüşü güzel yaşlı biri geldi." deyip onu övdü. Bana seni sordu ben de haber verdim bana geçimimizin nasıl olduğunu sordu Hayır içine bulunduğumuzu söyledim İsmail peki sana tavsiyede bulundu mu diye sordu Hanımı evet dedi sana selamı var Kapısının kapının eşiğini yerinde tutmanı emrediyor dedi İsmail işte o zat babam İbrahim aleyhisselamdır Sen de evimizin eşiğisin babam bana seni hoş tutup geçimimi emreylemiş dedi Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadı Ondan sonra Mekke'ye geldi. Orada İsmail ve Zemzem kuyusunun etrafında büyük bir ağacın altında okunu düzenlemekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Her ikisi de çoktan beri hasretlik çeken bir babanın oğluna, bir çocuğun da babasına karşı ne yapmaları gereklirse o şekilde sevgi ve saygıda bulundular. Sonra İbrahim oğluna Ey İsmail Allah-u Teala bana şerefli bir iş emretti dedi. İsmail de Rabbim ne emrettiyse o emri yerine getir dedi. İbrahim aleyhisselam Oğlum bu işte sen de bana yardım edeceksin dedi. Bir tepeye işaret ederek Allah Celle Celalü şurada bir beyt yapmama emir buyurdu dedi. İbn Abbas rivayetinde şöyle devam ediyor. Orada baba oğul Kabe'nin temelini atıp duvarlarını yükseltir. İsmail taş getirir. İbrahim Aleyhisselam da binayı örerdi. Nihayet Beyt-i Şerefin binası ilerleyip epey yükselince Makam İbrahim'in Makam İbrahim'in taşını getirdi. Hz. İbrahim de onun ayağının altına koydu. Üzerinde inşaata devam etti. İbrahim aleyhisselam yapar, İsmail de taş uzatırdı. Bina tamamlanınca herkes de allah Teala'ya şu mealdir dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphe yok ki duamızı duyan, niyetimizi bilen sensin. Diğer bir rivayette İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ve İsmail anası Hacer ile beraber çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail anası kırbadan su içiyordu, su çoğalıyordu. Sonunda İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince... Hacer de İsmail'in büyük bir ağacın altına koydu, sonra İbrahim Şam'da ailesi Saren'in yanına döndü. Bunun üzerine İsmail'in anası Hacer ile beraber İbrahim aleyhisselamı takip etti. Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından ey İbrahim bizleri kime bırakıyorsun diye seslendi. Hacer ee, Allah'ın himayesine razı oldum dedi. Hacer de yerine döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. <gülüyor> sonunda su, su tükenip de sütü kesilince hacar şöyle etrafa bir göz gezdirsem burada durmaktan daha iyi olacak belki bir kimse bulurum dedi yola düşüp safaya çıktı birini görebilir miyim diye tekrar bakındı kimseyi göremedi vadiye gelince Merve denilen yere geldi burada üç defa say sonra kendi kendine gidip çocuk ne yapıyor görsem dedi <gülüyor> ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi suzluktan bitkin bir halde duruyor. Canı rahat etmedi. Şayet gidip de bir daha etrafa bakarsan belki bir kimseyi görürüm diyerek yola koyuldu. Bir defa da Safa'ya çıktı. Baktı fakat kimseyi görmedi. Nihayet Safa ile Merva arasına yedi, yedi defa say etti. Sonra kendi kendine acaba çocuk ne yapıyor bir daha görsem derken bir ses içti. Sesi doğru yanında hayır varsa imdadına yetiş dedi. Bir görsün? Zemzem yerine Cibril aleyhisselam ile yere yaşıyordu. Su çıktı. İsmail'in annesi Hacen hayret içinde kaldı ve avuçları da kırbasına su doldurmaya başladı. Bütün bu rivayetleri Buhari rivayet etmiştir. Hz. İbrahim aleyhisselam şu kelimelerle dua etmiştir. Rabbimiz ben çocuklarımdan kimine namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraate elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz insanların gönüllerini ona meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerine rızıklandır. İbrahim suresi 37. ayet. <gülüyor> Ee, İsmail cömillerden Arapçayı öğrendi İlk Arapçayı yani Allah Celle Celaluhu dilini ilk defa Açık Arapçayla konuşturduğu Şahıs İsmail'dir Diyerek bir dipnot Düşünmüş Sonra e, dü Dua esnasında kıbleye dönmek müstehaptır Döndülmüş Said bin Zeyd Radyallahu onu şöyle de bir rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur keşittim eşittim Kırmızı sı, beyaz mantar Kudret helvasındandır Onun suyu da göze şifadır hmm. Konumuz istiğfar Kendi günahının yarlığamasını iste Ve Allah'tan mağfiret iste Çünkü Allah çok yarlıcı Çok esirgeyicidir Hem Rabbine hamd ile tesbih ve tenziyet Onun yarlığamasını iste Şüphesiz ki o tövbeleri çok kabul edendir Takvayı erenler için Rabbleri katında altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır O takvayı erenler Seherlerde Allah'tan mağfiret isteyenlerdir kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmederse sonra Allah'tan mağfiret dilerse o Allah'ı çok yarlacı ve esirgici bulur bir daha şöyle bacağımı arat halbuki sen işlerindeyken Habibim Allah onları azaplandırıcı değildir ona istiğfar ederken de Allah yine onları azaplandırıcı değildir ve çirkin bir güne işledikleri veya nefislerinizi zulmettikleri vakit Allah Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarınıza yarlanmasını isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim yarlar? Bir de, onla, bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir. Ali İmran Suresi 135. Ayet Konu ile ilgili hadisler Eğer el-Müzenni'den raddallahu anh'dan rivayet edildiğinde göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Gerçekten kalbim dünyevi işlerle örtülüdür de bundan dolayı günde yüz defa istiğfar ederim burada da e, tevbe istiğfarının en, yüz defa olması gerektiği belirtilmiş hani sayısı belli edilmiş yani bir istiğfarın Ebu Hureyre <gülüyor> Radalığa anı şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Vallahi şüphesiz ben günde Allah'a yetmişten fazla istihbar ve tövbe ederim. <gülüyor> Ebu Hureyre radalığa şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki şayet günah işlemeseydiniz Allah sizi gönderir oradan ortadan kaldırırdı yerinize bir başka kavim getirirdi onlar günah işleyip Allah istifade ederlerdi de Allah da onları mağfiret ederdi İbn Ömer şöyle dediği rivayet edilmiştir biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu bir toplulukta yüz kere Ya Rabb beni yarlığa tövbemi kabul buyur çünkü sen tevvap tövbeleri kabul eden rahimsin dedi dediğini sayardık İbn-i Abbas Radala'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim istiğfara devam ederse Allah Celle Celali onun her sıkıntısından çıkış yolu gösterir. Her tasadan ferahlık verir. Ona aklına bile gelmeyecek bir şekilde rızıklandırır. İbn-i Mesud Radala'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan e, kim? Allah'tan mağfiret dilerim o Allah ki ondan başka mabud yoktur. O hay ve kayyumdur. Ona tövbe ederim derse, hak meydanından kaçmış olsa da bütün günahları yarlanır. anır. Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâhü vel hayyul kayyum demek güzel. Ancak İbni İslam'ın kastettiği cümle ve etüb-i ilehtir. Rabbinizden mağfiret dediğiniz ve ona tövbe ediniz. Şevdat bin Evs'den rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyyidül istiğfar kulun şöyle demesidir. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelden sana verdiğim söz ve vadime bağlayayım. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahlarımı sana it ikrar itiraf ediyorum. Beni mağfiret buyur. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin. Kim bu duayı sevap ve faziletine kalben inanarak gündüz okur da o gün akşama varmadan ölürse o cennet ehlindendir. Kim de bu duayı sevap ve faziletle kalbiyle inanarak gece vakti okur da sabaha çıkar, çıkmadan ölürse o da cennet ehlindendir buyurdu. Şeye bakıyorum. Notlara bakıyorum. İstiğfarın şartı niyet yönelme ve edebin sahi olmasıdır. Bu şartları taşıyan kimse bu duayı okursa seyyidül istiğfar yapmış olur. Devamdan Radyoğlu'nun şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazından ayrıldığı zaman Allah üç defa istiğfar ederdi. Ve selam ve minkestelam tebari ki yazel celalü velikram derdi. Yani Bismillah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, selam ve minkestelam tebari ki yazel celalü velikram derdi. Şimdi benim sormak istediğim bir şey var. Bunu farz namazlarından sonra mı söylemeliyiz yoksa sünnet namazlarının arkasından da bunu yapabilir miyiz? Yani sünnet namazların arkasından da bunu yapabiliriz. Farz namazların arkasından da yapabiliriz. Anladım. Hazreti Aisha tarafından rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu sözleri çok tekrarlardı. Allah'ı Hamdı ile tesbih ederim Allah'a istiğfar ederim ve ona tövbe ederim yani bu neymiş ve sübhane, ve, ha, ve ve ve sebbih rabbike ve estağfir. Arapçasını okudum da rabbini ile tesbih et ve ona istiğfar eyle nasır suresi 3. ayetine iktidar etmiştir ve ismi bi rabbike ve en stanadolu şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Adem oğlu! Muhakkak sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin sürece, senden meydana gelen günahlara rağmen seni affeder ve günahlarını aldırmam. Ey Adem oğlu! Şayet günahların semadaki bulutlara ulaşsa, sonra bana istiğfar etsen, seni istiğfar eder günahlarını aldırış etmem. Ey Adem oğlu, şayet sen bana yerler dolusu hatalarla gelsen, sonra bana hiçbir şeyi şirk koşmadan gelsen, sana yer dolusu istiğfarla gelirim. Allahu Ekber. Ne büyüksun Rabbim ya. Bana dua edin, size icabet edeyim. Gafir 60. ayet. Evet. Bir başka kutsi hadiste ben kulumun bana olan zanlı üzüreyim diye bir şey var bir de biriniz dua ettiğiniz zaman himmeti yüce tutsun kabuli için gayretle çalışsın çünkü Allah hiçbir şey zor olmaz Allah'ın hükmünü takip edecek yoktur fazıl ve keremine mani olacak da yoktur buyurulmuştur. Aa, başka ey Muhammed benim tarafından de ki ey kendilerine kötülük edip de aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar çünkü o bağışlayandır merhametlidir Zümer 53 İbn Ömer İbni Ömer radiyallahu anhu rivayete göre Nebi sallalay ve seme şöyle buyurdu ey kadınlar topluluğu Tasaddukta bulunun ve istiğfarı çoğaltın. Çünkü ben sizi cehennem ehlinin çoğunluğu olarak görüyorum. Onlardan bir kadın bize ne oluyor ki? Cehennem ehlinin çoğunluğu oluyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler laneti çok yaparsınız. Kocalarınıza karşı körlük yaparsınız. Sizin kadar noksan akıl ve eksik dinli olanlardan hiç kimsenin eksiksiz, akıllı bir erkeğe sizden daha üstün geldiğini görmedim buyurdu. Kadın akıl ve din eksikliği nedir diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kadının şehadetinin bir erkenin şehadetine eşit olması ve namaz kılmadan günlerce beklemesidir buyurdu hayız alet hayız durumu yani cehennem elinin en çoğu kadındandır sözü bir adama cennet ehlinden 72 kadın Dünya kadınlarından da iki kadın verilecektir. Hadisine muhalif değildir. Çünkü kadınlar başlangıçta cehennem elinin çoğunluğu olacak, sonuçta ise cennet elinin çoğu olacaktır. Siz kadınların fendi büyüktür. Yusuf suresi 28. Evet. Evet. En güzel yer. Ay ben bir dinleneyim öyle okuyayım burayı.